He, şimdi tamam. Beni görüyor musunuz? Şu anda iyi galiba değil mi? Tamam. Oldu tamam. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. E, dersleri dersleri 6.30'da yapacağız inşallah. Benim milahiyatta da dersim var. 6.30'ta bitiyor o. O dersten çıkıp hemen buraya gelmek durumunda kalıyoruz. Bir de bu akşam bizim İlahiyat Fakültesi'nin vakıf toplantısı var. Ona da yetişmem lazım. Bir an evvel metne başlayalım. Öncelikle bu dönemin hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. İnşallah bu tefsir dersinde de birlikte beraberce güzel şeyler öğreniriz diye Ümit ediyorum. Ses kesiliyor mu? Ses problemi yaşayan arkadaşlar var mı? Demek ki e, Melek Hanım o sizin bilgisayardan kaynaklanıyor. Arkadaşlar ilk ders olarak bu dönemin e, Abdürezak bin Hemam'ın tefsirini işleyeceğiz. Abdürezak bin Hemam e, etba tabi'in neslinden sayılabilecek. Hicri 2. asrının önemli alimlerinden birisi Yemenli, San'alı orada doğmuş, orada vefat etmiş e, muhaddis e, binlerce hadisi senetleriyle ezbere bilen e, bizzat tabirin dersler almış Buhari'nin de itibar ettiği bir zat, Taberi'nin de önemli kaynaklarından birisi e, bu zatın e, musannefi var mesela hadislerle alakalı, sahifesi var bir de tefsir var bu tefsir tamamen bir rivayet tefsiri. Sadece rivayetlerin derlemesiyle oluşturulmuş bir tefsir. Herhangi bir müellife ait ifade, yargı, yorum bu tefsirde pek görmemekteyiz. Dolayısıyla tipik bir rivayet tefsiridir. Döneminin özelliklerini aksettirmektedir. Çok derli toplu bir rivayet tefsiri değildir. Ayetlerin Sırasıyla tertip edildiği yahut da bir yöntem dahilinde e, tasnif edilmiş bir eser değildir. E, bir de Abdülhezak bin Emmam hayatının ilk dönemleri itibariyle güvenilir bir muhaddis olmakla birlikte e, belli bir yaştan sonra e, gözlerini kaybettiği ve bundan sonra da e, hafızasının da e, biraz e, sıkıntıya girdiği ve kendisinden e, bir takım yalan yanlış rivayetlerin yani başkaları tarafından da özellikle e, aktarıldığı e, muhaddislerce tespit edildiğinden gözünü kaybettikten sonraki hadisleri pek makbul bulunmamıştır. Şimdi e, hocalarımız e, Abdurazak bin Hemmam'ın eserinin girişinden bazı bölümleri seçmişler. Göreceksiniz bakın e, çok değerli toplu bir. E, kitap olmadığını, yani e, rivayetlerin herhangi bir konu bütünlüğü içerisinde verilmediğini okurken de anlayacaksınız. Tefsirul Kur'an-ı Aziz. Bugün biraz hızlı gitmek zorundayım. Dediğim gibi toplantıya e, çağırdılar, yetişmem lazım az önce. Tefsirul Kur'an-ı Aziz. El-Munezzel. Alâ seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammed ibn Abdullah abdillahi ibn-i abdilmuttalibi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve alâ âlihi ve ashabihi ve tabi'ihi bi ihsanin ilâ yu Bu e, Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalâtu vesselâm'a nazil olan Kur'an-ı Aziz'in e, tefsiridir. Salatü selâmü onun asabına tabiilerine e, güzellikle onlara tabi olanların cümlesine olsun kıyamet gününe kadar. Cema'l-imam-ul-adil-Abdur-Razak-i al bin-Nu-Himâmin-Rahmetullahi Aleyhi. Ee, Abdur-Razak bin Hemmam şu rivayetleri cem etti, bir araya getirdi diyor. Haddetena Muhammed bin i Ubeydillahi Ebu Thâbitin, Kâle haddetena İbrahim ibn-i Sa'din, An-ıbni Şehâbin, An-ıbeyd ibn-i Sebbâki, An-ı Zeyd ibn-i Thâbitin, Zeyd bin Thâbit radıyallahu anh Kur'an'ın ceminde, ee, en önemli e, rolü oynamış, bu konuda rehberlik yapmış bir sahabi ve dilde çok mahir olan, başka dilleri de bilen e, zeki bir insan. Kale diyor ki, Bahteyle İbubekir, Maktel Ahli Yemameti. İbubekir radıyallahu anh, Yemame, Ehlinin, yani Yemame savaşına katılanların. Öldürüldüğü o gün, öldürüldüğü zaman buradaki maktel e, ismi mekan olarak alacağız. Öldürüldüğü zaman e, yani Yemame savaşının olduğu gün beni bana birisini gönderdi. E, Feyde indahu umaru e, Ömer de onun yanındaydı. Fakale dedi ki Hazreti Muhtesem inna umara etani. Ömer bana geldi. fakale dedi ki, "İnnâ al-ıqtıl, İnnâ al-ıqtıl, "Kad istehhrı yama'l-yamame bi-kur'âil-kur'âni. Yama'me günü, pek çok Kur'an hafızı şehit oldu, öldü. "Ve inni la aksa an istehhrı al-ıqtıl bi-kur'âil-kur'âni fil-muatn kulliha. Ben de e, bu savaşların, Kur'an hafızlarının tamamının ölümüne yok olmasına sebebiyet vermesinden korkuyorum. Böyle olursa da ne olur? Ve pek çok Kur'an'ın yani Kur'an'ın pek çok parçasının, pek çok ayetin kaybolmasından korkuyorum. Ve inni ara en ta'mura bi cem'i al-Kur'an ve's-sunne hazet Ömer Ebubekir ediyor radıyallahu anhuma. Eee Kur'an'ı cem etmende hayır görüyorum. Kur'an'ın cem edilmesini emretmende hayır görüyorum diyor. Kul teyfe ef'alu şey'en lam Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem? Hazet diyor ki Resulullah sallallahu ve sellem yapmadığı bir şeyi ben nasıl yapalım? Yaparım. Nasıl teşebbüs ederim? Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında olmayan her şey bidattır. sonradan çıkartılan her şey bidattir diyenlerin kulağına küpe olmalı bu rivayet. Eğer Efendimiz aleyhissalatü vesselam zamanında olmayan her şey e, böyle tamamen zahiri, lafızcı bir anlayışla bidat olarak değerlendirilecek olursa en büyük bidat elimizdeki musaflar olurdu. Bunu açıkça söyleyeyim. Fakale Umar'u, Hazreti Ömer diyor ki, Hüve vallahi hayrun. Ya bu işte hayır var vallahi diyor. Bu çok hayırlı bir iş olacak. Resulullah yapmadı ama bizim bunu yapmamız lazım. فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُونِي Ömer bana gelmeye devam et Sürekli bana gelmeye devam ediyordu. Bu konuda beni sıkıştırıyordu. Hatta Allahu sadri ta ki Allah benim e, aklıma bu işi yatırana kadar. Neticede aklım bu işe yattı. Lelzi şerhı lehü sadr Ömer Ömer'in e, aklına yatırdığı şeye Allah benim aklımı da yatırdı. Yani ben de bu konuda ikna oldum. <gülüyor> Veraytu fi zalika lzi raa ra ve bu konuda Ömer'le aynı görüşe geldim. Kal <gülüyor> Zeyd Zeyt diyor ki قال ابو بكر Bekir dedi ki: "Ve innake raculun şabbun Sen akıllı bir delikanlısın. "Lanettehimuke." Senin hakkında hiçbir töhmet yok. Hiçbir şeyle seni suçlayamayız, karalayamayız. "Vakat kunte tek vahye li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hayatındayken de vahiy katibi yapardın. "Fe" Tetbayel Kur'an'ı fecm'ahu. Kur'an'ı araştır ve bir araya getir. Kahre Zeydun. Zeyd dedi ki: "Fe vallahi لو kellefani nakla jebel min el cibal ma kana bi'azqala alayya mimma kellefani min cem'i el Kur'an." büyük bir dağı taşımayı yüklenmeyi bana eee Büyük bir dağı yerinden Başka bir yere nakletmekle beni mükellef tutsaydı Kur'an'ın cem'inden daha ağır bir sorumluluk bana yüklemezdi. Yani Kur'an'ı cem etmek evet. benim için koca bir dağ yerinden oynatmaktan daha büyük bir sorumluluk oldu. Kultu dedim ki keyfe tefa'lâni şey'enlem yefa'lu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapmadı bir işi. Siz ikiniz nasıl yaparsınız? قال Ebu Bekri'nin vallahi hayrun. Dedi ki vallahi bu işte hayır var. فَلَمْ يَزَلْ أَبُوْ بَكْرٍ hatta حَتَّى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِي لِلَّذِ شَرَحَ لَهُ صَدْرَ اَبِي بَكْرٍ Hazreti Ömer benden aynı talepte bulunmaya devam etti. Ta ki Allah bu konuda benim aklımı da yatırdı bu işe. Beni de ikna etti. وَرَأَيْ ben de bu konuda onlarla aynı kanatte sahip oldum. Fıtetep bağtul Kur'an'a, Kur'an araştırdım. Ejma'u min al-Asbi ve Riqai ve ve Kur'anın deve kemiklerinden, efendim, e, bir takım e, büyük taşlardan, yapraklardan e, ve e, insanların kalplerinden yani insanların hafızalarından toplamaya başladım. Fawcett de Akira Sûratı Tevbe'ti, Kadja'ikum Rasûlümin Enfisudum Aziz. Sadece Tevbe sırasında sondaki bu ayeti ilahi akira, ma huzeyme tevbe bir huzeyme te. Huzeyme ya da bu huzeyme adı Allah ante buldum bunu. Diğer bütün ayetler için iki tane şahit, iki tane sahabi istemişti. Sadece bu konuda. Ebu Hüzeymen ya da Hüzeyme'de buldum bu ayeti. Diyor Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'da da Ebu Hüzeymen'in şahitliği sizin iki kişinin sizden iki kişinin şahitliğine bedeldir diyor bir hadiste. Eee falhaktuha fi suratiha ve bunun babak, e, affedersiniz Sebe suresine koydum. Vakanetü suhufu inde bibekr hayatuhu hatta tevaffahullah ve bu musaf hayatı boyunca Hazreti Öbe'nin yanında kaldı vefat edene kadar sima inde sonra hayatı boyunca Hazreti Ömer'in yanında kaldı hatta tevaffahullah ölünceye kadar sima inde hafsa bint umara sonra da Hazreti Ömer'in kızı Hafsan yanında kale Muhammed bin Ubeydullah Muhammed bin Ubeydullah diyor ki el lihafu yani el khazaf lihaf demek hazef demektir ve هذه القصه ve devamında da bu kıssayı anlattı diyor hazef de çanak çömlek demek çanak çömlek parçaları İkinci rivayetimiz hadesena Muhammed bin Abdilselam kale hadesena Selametu bin Şibibin kale hadesena Abdurrezzak bin Hammamin kale hadesena Süreyu an Abi Ana Abdülale an Said bin Jubeyr an Abd bin Abbas kale kadra sallallahu aleyhi ve sellem Men kâle fi'l-Kur'an bi ra'yi falyataba Kim Kur'an hakkında sadece kendi rey'iyle e, konuşur, hüküm verirse cehennemdeki yerini hazırlasın. Tabi bu hadislerin yorumunun da yapılması gerekir. Fakat dersimiz buna şimdilik çok müsait değil. E, tercüme edip geçeceğiz. Haddesana es-Sevriyü an şeyhinnahu an eş-Şa'biyye. Sevri şeyhlerinden o da Şabi'den rivayet ediyor ki kâle Burası yanlış yazılmış arkadaşlar. Le en ekzibe mi'ete kezibetin. Duyuyor musunuz? Leyne ekzibu değil. Le en ekzibe mi'ete kezibetin olacak. Yanlış yazılmış. Düzeltiniz değil mi? Duyuyor musunuz arkadaşlar? düzeltiniz mi? Le en ekzibe yanlış yazılmış miyete kezibetin. betin miyetenin temyizi kedi betin olarak gelecek. E, le en ekzibe le olursa şart olur. O, yani mana o zaman uygun düşünüyor. Le en ekzibe miyete kezibetin. Ala Muhammed'in Hz. Muhammed Resat ve Selama. Onun hakkında yüz yalan uydurmama habuyle yemin en eksibeten Kur'an hakkında bir yalan uydurmamdan daha hayırlıdır. İnne ma yufdir ilallah çünkü Kur'an hakkında yalan söyleyen bir kimse Allah hakkında yalan söylemiş demektir. Dolayısıyla hadisler'e göre Kur'an hakkında bir yalan yanlış bir şey söylememek çok daha Önemli, veballi diyor. Kale <gâle> haddesene sebriyu kale Kale İbn Abbasin Bu nalar var ya onlar haddesenadır. onu kısaltılmıştır. Tefsirul Kur'an-ı ala erbat Tefsir dört vecihtir. Dört çeşittir. Tefsirun te'lemuhu'l ulema'u Birincisini bütün alimler bilir. Alimlerin bildiği tefsirdir. Ve tefsirun te'rifuhu'l arabu İkincisi Arapların bildiği tefsirdir. Yani e, Arapçadan ee, elde edilen malumatlardır. Ve tefsirun la yu'azer ahadun bi cehaletihi. Üçüncü tefsir de kimsenin onu bilmemekle mazur olamayacağı, paça yırtamayacağı yani çok kolay bilinebilecek şeylerdir. Yekul minel halali vel harami. Bunlar helal ve haramla alakalı şeylerdir. Ve tefsirun la ya'lemuhu te'viylehu illallah. Dördüncü kısım tefsiri de Allah'tan başka kimse bilmez. Men iddia ilmehu fe ve Kim bunları bileceğini iddia ediyorsa bilin ki o yalancıdır. Beşinci rivayet. Haddetene ma'marûn. An-Eyyûbe, an-Ebi Kılâbete, an-Ebi İdris el-Khavlâni yekâle Kur'an'daki ayetler dört nebidir. Âyetun ke bir grup ayetler emir ayetleridir. Sana emreder. Ve ayetun tenhake. Bir grup ayetler vardır ki e, nehi'ler getirir, yasaklar getirir. Ve ayetun bazı ayetler müjdeler. Ve ayetun bazı ayetler de uyarır. Ve ayetun farzları bildiren ayetler vardır. Ve ayetu kasasın ve bir grup ayetler de kıssaları ve geçmiş kavimlerin haberlerinden bahsederler. Evkal emsalin ya da ahbar yerine emsal demiştir diyor. Hadessena Ma'marun an Banab an Banibni Abi Ayyash an al-Aliye kale Nezletis suhuf fi evvel leyle min şehr Ramadana. Sahifeler geçmiş peygamberlere gelen sahifeler Sohuf-i İbrahim'e ve Musa diye Kur'an'da geçiyor. Hz İbrahim ve Musa'ya geldiğini biliyoruz en azından. <gülüyor> Bunlar Ramazan'ın ilk gecesinde nazil olmuştu. Ve nezeleti tevratu lisittin. Tevrat da Ramazan'ın 7'sinde, 6'sında nazil oldu. Ve nezelet zeburu Leyleten burada 12. gecede nazil oldu. Ve nezelel İncil lithemani aşrate, İncil 18. gecede. Ve nezelel Furkanu li erba'an ve eşyine şehri Furkan ise 24. gecede nazil oldu diyor. Yani Kadir gecesini 24. gece olarak belirtmiş oluyor o zaman. Bunlar tabi kesin olan şeyler değil. Ebul Aliye'den gelen rivayet. Yani daha önceki kitapların o tarihte indiğini nereden biliyor? Bu Ebu'l-Aliye'nin kendi başına bileceği bir şey değil. Bu konuda sahip bir rivayet olması gerekir. Ki kesin bir kanaatı varalım. Haddetene sevriyü an selemete bini an sa'idi bini cübeylin kâle ve zekerehu s ve la'meşu kâle nezele cibriylu bil <gülüyor> Kur'an cümleten vahideten neyleten kadri ee, Cebrail Aleyhisselam Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde bir seferde indirdiği Alâ <gülüyor> maudayın nücûm min es semadaki e, yıldızların e, yıldızlar üzerine, yıldızların e, yörüngeleri üzerine, e, fi beytil izzeti, Beytül İzzet'teki yıldızların üzerine fecale Cebrail u inzilu bihi alennabiyye ruteben, ruteben Daha sonra da Cebrail Aleyhisselam e, bu ayetleri pey parça parça e, ders ekiyorum inşallah. E, ayetleri peygamberimize resulatı ve indirdi. E, buna tabii bazı alimlerin itirazları vardır. Ee, yani e, Kur'an-ı Kerim'in Beytül İzze'ye indirilmesinin hikmeti nedir? Ee, daha sonra oradan peyderpeye indirildiğinin delili nedir? Bunlar, e, tabii biraz net konular yine e, tartışmayı başka derslere havale ediyoruz. E, bu dönem daha çok metin okuyacağız. Yani bu dönem dersleri böyle formatlanmış. Belki önümüzdeki seneler bu tefsir dersinin programını, dersleri biraz daha farklı formatta hazırlarsak o zaman bazı derslerde daha çok tartışmalı konular üzerinden yani tartışarak, konu anlatarak gidebiliriz. Ama bu dönem geçen dönemlerde olduğu gibi metin üzerinden gidilecek. Çünkü sorular da ona göre ayarlandı. قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ .その قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَ تَيَقُولُ مَا فِي الْكُرْآنَ آيَةٌ اِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ فِيهَا شَيْاً قَتَادَ diyor ki, قَتَادَ بِنْ دِعَامَةً Bu da ama bir zattır, tabi onun büyüklerinden. Hafızası çok keskin olan birisi. Hiçbir Kur'an ayeti yok ki ben onun hakkında bir şeyler duymuş olmayayım. Yani Kur'an ayetlerinin hepsi hakkında bir takım bilgiler duydum sahabeyi kiramdan diyor kâle akbarına amarın kâle akbarını katardıdu kâle sahibtül sahibtül hasana 50 hasana 10 sene arkadaşlık yaptım Onunla birlikte oldum yani salli tu subha fiha maghul 30 30 sene 3 sene o onunla birlikte sabah namazını kıldım. Burada Hasan'dan maksat kimdir? Mesela Khaled Hasan deniliyorsa bizim e, ilim geleneğimizde, evet Hasan Basri. Vefatı kaç? Vefatı 110. Güzel. Yani Hasan Basri öyle büyük bir insan ki arkadaşlar hangi ilim dalına girerseniz gelin tefsirde imam. Hadiste imam, fıkıhta imam, tasavvufta imam. Yani hemen her ilim erbabının kendisini rehber kabul ettiği, silsilesini kendisine dayandırdığı büyük bir alim. Çok da müthiş bir vaizmiş. Akhbarana Ma'marun an Hatadete fi kavli taala "Yevmuddin" Yevmuddin ayet hakkında şöyle dedi diyor. "Kale yevme yedinu'llahu'l ibade bi'amalihim." Yani Allah Teala'nın kullarına amellerinin karşılığını verdiği gün din karşılık demektir varlığımız. "Kale Abdur Razaq, Kale, axbarna Ma'murun, gibi çıkmış axbarna olacak. An bu delil gueilili, an bu delinin gueililiye, Kale axbarna Abdullah bin Shaqiq'in, anı axbara. "Man semia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam'u, على فرسه Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam üzerindeyken birisi ona soru sordu. Vesalehu aleyhi ve derecen min Banil Kain. Banil bir adam soru sordu ona. Fekale ya Resulallah "Femen haula yi?" Bu e, gayri maudub aleyhim ve dallin tefsirinde ya Resulallah bu eee el maudub aleyhim ve dallin kimdir diye sordu. Femen haula kale. Resulullah Efendimiz de buyurdular ki el maudub aleyhim ve aşar ile Yahud bu kendilerine gazap edilmiş olanlar Yahudilerdir dedi Yahudilere işaret etti. ya Rasulullah'un Diğer taife kim yani taallin? Fakale an Onlar da Hristiyanlardır buyurdu. Yani bunu e, örnekleme kabilinden değerlendirmek lazım. Ben bunu biraz da şöyle anlıyorum. Bu gayrimavzu benim yani böyle çok art niyetli bile bile alenen e, İslam düşmanlığı yapanlar ve e, sürekli fesat peşinde olan dini, siyasi, iktisadi konularda e, hep bozgunculuk peşinde olan, e, azgınlık, taşkınlık yapan insanlar e, ve bunun neticesinde Allah'ın gazabına e, düçar olanlar. Dağalliğin bunların en güzel örneği Yahudilerdir. Yani bunu bir örnekleme olarak kabul etmek daha doğru görünüyor. Dâliin de yoldan çıkmışlar, sapmışlar. Bunlar iyi niyetli de olabilir. Mesela Hristiyanlara baktığımız zaman "Varahbâ niyeten ibtedaûha mâ كتبnâhu aleyhim illâ ibtidâ'a ridvânillâh" buyuruluyor. Yani ruhbanlık sınıfını Hristiyanlar kendileri uydurdular. Biz onlara böyle bir şey yazmamıştık. Ancak bunu kötü niyetlerinden dolayı yapmadılar. İyi niyetle "illâ ibtidâ'a Allah'ın rızasını kazanmak için yaptılar. Yani iyi niyetle de olsa dine yapılan ilaveler yani ya da dinden bir takım şeyleri çıkartmak neticede yoldan sapmak anlamına gelir. Bizim yolumuz kitap ve sünnet yoludur. Allah'ın indirdiğiyle hükmederiz. Onun dışında iyi niyetli de olsa dinden olmayan bir şeyleri doğrudan dindenmiş gibi göstermek maazallah... E, insanın yoldan çıkmasına sebebiyet verir. Ancak az önce bu bidat konusunu işlerken, daha doğrusu konuyu da işleyemedik ama hani Musaftan bahsederken e, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında olmayan her şey bidattır dersek Musaft da bidattır demiştik. Yani şunu söylemek lazım. E, her yeni şey bidat değildir. Her yeni uygulama bidat değildir. Eğer dinin e, ruhuna, Nasr'ın ruhuna, gayesine, amacına eee Zıt bir şey varsa o zaten bidattır. Bir de dinde e, temeli olmadığı halde e, sanki dindenmiş gibi gösterilen, aslında bir ibadet olmadığı halde doğrudan bir ibadetmiş gibi gösterilen bir şey varsa bu da yine bidat olarak değerlendirilmelidir ve bunlardan da mümkün mertebe uzak durmalıdır. Ve ce'e huracudun fe Ee, ve ona birisi geldi e, diyor. Fakale dedi ki üstür şide mevlâk yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. İşte filanca e, mevlâke ev yani kölen şehit oldu diyor hulâmuke filan. قال bel yücerru fi e, Resulullah Efendimiz'e diyor ki hayır bilakis o o e, yani hile ile aldığı, hilekârlık yaptığı, hile ile kazandığı, belki çaldığı, çıktığı o elbise içerisinde cehenneme sürüklenmektedir. Haddetena ma'marun an katâdete fî kavlihi teâlâ elif lâm mîm el-bakara. Bakın gördüğünüz gibi rivayetler pek düzenli gelmiyor yani sadece bu konuda neleri ayı toparlayabilmişse onları nakletmiş. Kale <gülüyor> ismun min esma'il Kur'an. Elif Lam Mim Kur'an'ın isimlerindendir diyor. Hadisene Ma'marun <gülüyor> an qatadaza fi kavli taala la rayb fihi yekulu la şakk fihi. La rayb fihi demek onda şüphe yoktur demektir. Kale hadisene Ma'marun an qatadaza fi kavli taala ve min men yekulu amanna billahi ve bil yevmil ahir. <gülüyor> İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Hatta belaga, fırarı pah tijaratı ve mekanı mutadin. Onların ticaretleri ikaretmedi ve onlar asla başarılı da olmadılar, doğru yolu bulmadılar. kale her diye firmanın Bu ayetten münafıklara mazsudur. Onlarla ilgilidir dedi. O da böyle. mesela ne âkrafı kabiliyeti âle. Allah Teala şu ayeti kelimede de münafıklara bir örnek vermiştir. Mesteluhum ki mestellesi stukadnara. Onların örneği. Ateş yakan insan örneğine benzer. Bu ateş o kimsenin etrafını aydınlatınca devamlı. Veheb Allah'u bin nurihim diyor. Allah onların nurlarını, ışıklarını aldı. Kale diyor ki katade bu ateş, yaktıkları ateş nedir? Hiye la ilahe illallah. Kelime-i tevhiddir, tevhiddir yani kelime tevhidi söylemeleridir, tevhide inanmalarıdır. En azından zahirde inanıyor, görünmeleridir. Adaatlahum bu onları, onların hayatlarını umurlandırdı. Fe ve bunun sayesinde yediler ve şeribu içtiler. Yani ganimetler topladılar, huzurlu bir hayat yaşadılar. Ve aminu fid güven içinde yaşadılar dünyada. Fe nisaa kadınlarla evlendiler ve hakanu biha dimaa'hum ve Bununla işte çoluk çocuk sahibi oldular, canlarını mallarını kurtardılar. Hatta eğer matu öldükleri zaman zehab Allahu bin Nurihim, Allah onların nurlarını giderdi ve terk ve onları zulmetler karanlıklar içerisinde bıraktı. Yani münafıklar burada. Örnek veriliyor diyor, onların kelime-i tevhidi söylemeleri neticesinde dünyada Müslümanlar arasında müreffeh bir hayat yaşamaları sanki görünürde bir nur gibidir, bir ışık gibidir ama öldükleri zaman o nur bir anda söner gider, devam etmez manasına gelir diyor. Tabi ayetin başka yorumları da var. Münafıklarla ilgili olduğunu düşündüğümüzde bu manaya gelir. Sın böyle o başka bir örnek verdi Allah diyor devamında. Fakale dedik ya ya da çok yoğun bir yağmur gibi. Kale asciibu almataru fi Dedi ki diyor kateade sayib demek matar yağmur demektir yoğun bir yağmur. Fi onda karanlıklar var varadu ubarukun ve Şimşekler var. Gök gürültüsü var. Yakulu, ecbenu kavmin. Bunlar en korkak insanlardır. La isme'une bi şey'in illa zannu ennev hâlikune Bir şey duyduklarında hemen onda helak olacaklarını, yok olacaklarını zannederler. Yani her şeyi kendi aleyhlerine bir... ...işaret zannederler, her şeyden korkarlar. Yahsebuna külla sayhatin aleyhim... ...dediği üzere bir ayette de... ...yani her sesi... ...kendi aleyhlerine zannederler. Niye hadran minel mevtiye... ...ölümden korktukları için... ...ölümle yüzleşmek istemezler onlar çünkü... ...ama mümin için öyle değildir... ...mümin için ölüm... Allah'tır. Allah'la kavuşmaktır... ...o da onu iple çeker. Men ahabbelika Allah... Allahu kim Allah'a kavuşmayı isterse bilsin ki Allah da ona kavuşmayı istemektedir diyor hadis-i şerifte. Allah cümlemizin ölümünü vuslat eylesin. Vallahu haytun bil kafirin. Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Sın madara belahum mesela ahire. Sonra Başka bir örnek daha verdi Allah Teala. Fakale dedi ki yekader barku yahtaflu Bu şimşek onların neredeyse gözlerini alacaktı. Kullama ada alehum ma fihi e, aydınlattığında bu şimşek onun karanlığından istifade ederek yürürler. Yakulu demek istiyor ki diyor ayet. Ha zal munafiqu iza kesura Bu münafık adamın malı çoğaldığında ve kesrat maşiyetuh. Hayvanları çoğaldığında yani mülkü malı mülkü vasabetu afiyetun ve e, böyle hayatta her şeyi tam tıkırında giderken afiyet içerisinde mutluluk içerisinde kale der ki lem nusibni mundekeltu fi dini haza illa khayr bu düğüne girdiğim andan itibaren bana hayırdan iyilikten başka bir şey başıma gelmedi der veza azlama aleyhim kamu fakat ne zaman ki karanlıkta kalır yani başına musibetler gelir kamu birden ayağa kalkar yakuru yani şöyle demektir diyor ida dehetem valuhum onların malları mülkleri telef olunca gidince ve heleket mevarşeyhim hayvanları da e, ölünce, yok olunca bu asabahumul bela'u başlarına envai çeşit belalar gelince kamu mutahayyirin o zaman da böyle şaşkına dönmüş bir şekilde kalkarlar. Ee, yani e, bu işten e, pek hoşnut olmazlar. Haddetenâ mâverunan <gülüyor> katâdede fî kavli-i teâlâ işterevud dalâlete bilhudâ. Dalâlet karşılığında hidayeti sattılar. Hidayeti sattılar, dalâleti satın aldılar. Ne demekmiş bu? kal istahabud dalalata ala yani dalaleti hidayete tercih ettiler hadisen ma'murun katade fi kavli taala fatu bisuratin min mislih bak şimdi 23. ayete geçti madem kur'an'a inanmıyorsunuz diyor Allah Teala o zaman getirin bakalım kur'an gibi başka bir kitap buna tehaddi ayettir diyoruz kal yaqulu bisuratin min misli haza el kur'an yani bu kur'an gibi bir sure getirin o zaman حَقَّنْ لَا بَاطِلَ فِيهِ وَلَا كَذِبَ İçinde hiçbir yalan ve batıl bir şey olmayan bir Kur'an getirir. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيهِ فِي قَوْلِ تَعَالَى وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ Cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır diyor ayet kelime kerimede. Kâle, bu ayetin tefsiri sademinde diyor ki Kâle Muaz bin Cebel dedi ki لَوَا اَنَّ سَخْرَةً بِيزْنَةِ سَبِيْ خَلِفَاتٍ e, yedi büyük hamile deve ağırlığında bir kaya düşünün diyor. Hamile deve eee karnındaki yavrusuyla birlikte iyice ağırdır, ağırlaşmıştır. 7 tane e, yavrulamak üzere olan büyük deve ağırlığında bir kaya parçası düşünün. Bişumu bişuhumihen ve luhumihen yani etleriyle, yağlarıyla birlikte o devenin ağırlığını düşünün diyor. Evladihini ve karnındaki avullarıyla yurma biha min şefiri cehennem. Cehennemin uçurumundan bu bu taşın atıldığını düşünün. Böyle büyük bir taşın kayanın kaya parçası. lehevet mâ beyne şefiriha ve kâriha seb'ine kharifen hatta tebluha kâraha. Yani diyor ki o oradan Cehennemin başından, o uçurumundan, yani bir kuyu gibi düşünün. E, atıldığında ta dibine varıncaya kadar, e, düşünceye kadar, yani yetmiş develik bir mesafe vardır. Yani o kadar büyüktür, o kadar büyük bir uçurumdur. En be'enâ ibni Uyeynete al misalina al an-Amr ibn-i el evdiyhi Ali <gülüyor> kibrit taşıdır. Allahu dilediği gibi yaratmıştır. Bu ve qud an ayetinden El tefsirine bakarsanız, yakıt olarak kullanılan kömürü çıkarıyor buradan. Kur'an'ın mucizesi olarak yani taş nasıl olur da yanar? kömürü de bir taştır diyor Kur'an-ı Kerim bu ayette. E, taşların da dünyada yanabileceğine dolayısıyla eee kömüre işaret etmiş oluyor der Allah'ım defende. Kale hadetena ma'amurun al katati fi kaviy <gülüyor> taala ve utubi mutashabiha. Cenneteki nimetlerden bahsederken deniliyor ki onlara benzeri nimetler getirildi. Cennette dünyadakilerine benzer. Kale yushbihu semara'd-dünya. Benzer demek yani dünyadaki meyvelere, nimetlere benzer demektir. Gayrâ enne <themaral> cenneti atyabu. Ancak şu kadar var ki cennetin nimetleri, meyveleri çok daha güzeldir. Kâle haddetenâ mâmerun ve kâlel hasenu yüşbihu ba'duha ba'dan neyse fihem min râfilin. Hasan-ı diyor ki yine bunlar birbirine benzer. Onlarda herhangi bir eksiklik yoktur. Râfil, rezilet oradan geliyor. Eksik bir şey yoktur. Hz. Nesrî Yu'nî bin Ebî ne demekmiş? Teşâbihan. "Kâle müştebihan fil levni, muhtelifan fi't Yani nimetlere benzemesi nasıl diyor? Renkte benzer ama tatta farklıdır. Görünüşte bir benzerlik var ama çok daha farklıdır diyor. Abdullah bin Abbas'ın bu konudaki görüşünü size söyleyeyim. Ben biraz e, tabii bu konular gaybi konular. E, Kafadan konuşmak mümkün değil ama Abdullah ibn Abbas gibi bir sahabinin hadis kitaplarında da geçen sahih bir rivayet olarak e, şu sözü bana oldukça manidar geliyor e, ve e, biraz da işi e, öyle değerlendirmek, okumak daha anlamlı geliyor diye düşünüyorum. Hazreti Abdullah ibn Abbas diyor ki, maüş bir şey önüm. Ma fid, ma fid cenneti illa fil ee, dünyadaki nimetlerle cennetteki nimetlerin tek benzerliği isim benzerliğidir. Yani ne kadar Taberi eee Abdullah ibn Abbas'ın bu görüşünü eleştiriyor ise de eee bu e, zikreder, düşünmeye değer bir konu. Yani hurri diyoruz, bilman diyoruz, köşk diyoruz içki diyoruz, bunlar cenneti var diyoruz ama olabilir ki Allah Teala bizim anlayabileceğimiz dille bunları anlatmıştır. Kesin bir şey söyleyemeyiz ama temsili bir dille anlatılmış nimetler olabilir. Nitekim مثelul cennetilleti vaydel muttakun buyuruyor. Müminlere vaad edilen cennetin meseli, misali, örneği şöyledir. Yani kendisi değil de şöyle bir şeye benzer cennet deniliyor sanki. Allahu alem. قال <m> حدثنا معمر ان كذاذ في قوله تعالى <rooftop> tertemiz eşler bunlar bununla alakalı katat demişkin onların tertemizliği ne demektir tertemiz kadınlar kale tahharahun Allahu min kulli bawl ve ghaitin ve qadr ve min kulli ma'samin bunları tercüme etmeyeceğim etmek e, istemiyorum sözlüğe bakıp eee anlarsanız birçoğunuz neden tercüme etmediğimi anlamışsınızdır. Kal haddesena sebrü yani bini. Fe bi najihna al-mujahidna azfaru mutahharatun la yabunna ve la yataghawwatna la yalidna la ihidna la yumnina la yabzuqna. Tamam. Bunun da yine sözlüklere e, bakın. E, burada tercüme e, etmek istemiyorum. Falih hadesena ma'marun an qatada qale. Lamma Allah Teala örümceği ve karasini zikredince ayette. Kalel <gülüyor> müşrikun müşrikler dediler ki ma <gülüyor> Bu örümcek ve karasinek neden zikrediliyor? Yani Allah Allah'ın kitabında vahiy vahiy de bula bula bunlar mı? Bunlar mı buldu Dediler. Anzal Allah, inna Allah lah sathiyan yadır ve meselen ma bagıda tan fma fırk üzerine şu ayet nazil oldu. Allah Teala bir karasinek ya da ondan daha da basit bir şeyle örnek vermekten hayal etmez, çekinmez. Yani maksat insanlara anlayacağı bir dil kullanmak, onların anlayacağı bir şekilde konuşmaktır. Haddetene ma'amarun an Muhammed ibn el Kelbi fi kauli Teala, kuntu mamatan fa siz bir zamanlar ölüydünüz, sizi diriltti. Ölüydünüz, birinci ölüydü, yani yoktunuz. Yok idiniz, sizi yarattı. ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ sonra sizi öldürecek, ثُمَّ يُحِيْكُمْ tekrar diriltecek. Ayetinde diyor ki, قَالَ كَانُوا fi فِي ve أَبَائِهِمْ Onlar babalarının sülklerinde ölü gibiydiler sanki. ثُمَّ اَحْيَاهُمْ sonra Allah onları diriltti. ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ tekrar öldürecek, ثُمَّ يُحِيْهِمْ sonra tekrar diriltilecek. Hine ee, mahşer gününde diriliş gününde onları yeniden diriltecek buyruluyor. 27. hadis. Hadeselemeammerun alibnabi necihuna mucahidin fi kavlihi "O ki, sizin için yerdeki her şeyi yarattı." Yarzındaki her şey sizin için yaratılmış. Mesela ile semaî. Sonra da semaya istiva etti. Ayetiyle alakalı "Kâle halakallahu al-ardı kablas-semâi." Allah Yeryüzünü semadan önce yarattı falan ma Allah al-ardh yeri yarattıysa ara minha duhanun ondan bir duman çıktı fezalike qale fesawvahunna seb'a semavat işte bundan dolayı 7 e, sema yarattı diyor yani o semavat yerdeki yerden çıkan dumanlardır diyor yakulu khalaqallahu seb'a semavatun ba'duhun feukab'du Allah Teala 7 kat sema yarattı Bunlar üst üstedirler. وَسَبْعَا اَرَض۪ينَ بَعْضُهُنَّ tahta, اَرْض۪ينَ tahta بَعْض۪ينَ Yedi katta yer yarattı. Bunlar birbirlerinin altındadırlar. Üste doğru yedi tabaka, altı doğru yedi tabaka. Bunlarla ilgili tabi buradaki yediden maksat nedir? Tabakalardan maksat nedir? Yine konuşulması gerekir. Ee, ama vakit ve yer, zemin müsait değil. قَالِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُونَ An Muhammed el-Kelbi an ardi an Allah semayı sudan yeri de nebattan yarıp çıkardı. Kale Abi Najihin an fi taala yer ve gök birbirine bitişikti biz onları ayırdık fethetirdik. Ayetiyle ilgili diyor ki, Feta kasa beş Allah yedi kat göğü ayırdı, beş daha hün üst üste bunlar bir kısmı bir kısmın üstünde. Ve sevga raddi yine beş daha yedi kat yeri de yarattı ki bunlar da birbirlerinin altındadırlar. Alahadde mamarun an fi taala Onları yedi kat sema olarak düzenle yarattığı ayet ile alakalı kale ba'duhun nefeuka bunlar üst üste yaratıldılar beyne kulli sema'aini mesiratu 500 senetin her bir sema arasında 500 senelik bir yürüme mesafesi vardır. kale haddesen emamurun keda'ede fi kavli teala et ce'alü men yufsidü yer yüzünde ifsad edecek bozgunculuk yapacak varlıklar mı yaratacaksın ayeti ile alakalı diyor ki kale kan Allahu alimun. Bunu kim dedi? Melekler. Peki melekler nereden biliyordi insanların bozgunculuk yapacağını sorusuna ee, şöyle cevap veriyorlar. Kan Allahu alimun. Allah onlara bildirdi ki ennehu iza kana fil ardi khalqun afsadu fiha. Eğer yeryüzünde insan yaratacaksa, yaratırsa onların ifsad edeceğini, fesat çıkaracağını Allah onlara bildirmişti ve fezafeqlima ve kan dökeceğini. Fezalike kalu. Bundan dolayı dediler ki yani meleklerin bu bilgisi allah Teala'nın kendilerine daha önceden bildirmiş olduğu bilgiye dayalı idi diyoruz. Ve böylece e, metnimizi bitirmiş olduk. E, birazcık hızlı gittik ama zor bir metin değildi. İlk dönemdeki metniler, dirayet hepsirleri daha zor. onlarda böyle hızlı gitmek mümkün değil. E, arkadaşlar e, ilk dersimizi böylece noktalamış olalım ee, dediğim gibi bir toplantı var benim şimdi ona acilen yetişmem gerekiyor ee, inşallah bu dönem tefsir dersini birlikte e, işleyeceğiz ee, yani ben aslında bu dönem e, biraz yoğunluktan dolayı tam dersi almayı da pek istememiştim ancak arkadaşların e, bir teveccühü olmuş sağ olsunlar İnşallah biz de ona layık olmaya çalışacağız. Dolayısıyla bir ders almış olduk. İnşallah dediğim gibi dönem boyunca birlikte bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Bildiklerimizi paylaşmaya çalışacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.